1584, numaralı konu, İbni Abbas ile Aişe validemizin Hazreti Ömer'in anılmasını tavsiye etmeleri, evet, İbni Abbas şöyle buyurmuştur, Ömer'i çok anınız, çünkü o anıldığı zaman adalet, adalet anıldığı zaman da Allah anılmış olur, Ayşe validemiz şöyle buyurmuştur, meclislerinizi Hazreti Peygamber'e salatu selam getirmekle ve bir de Ömer bin el-Hattab'ı anmakla süsleyiniz.